Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur diye kitaplarda okuduk efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadisi şerifi olarak. Merak ettiğim şey şu ki insanlar kış günlerinde toprağa defnediliyorlar. Biz toprağın üstünde olan insanlar olarak üşüyoruz. Acaba ölen kişilerin bu bedenleri de toprağın altına girdikten sonra özellikle soğuk günlerde bir üşüme hissine kapılıyorlar mı acaba? Yoksa bu ruhen farklı bir boyutta oldukları için oradaki sadece ceset mi? Sizden cevap bekliyorlar inşallah. Evet, önemli olan tabii insanların bu dünya hayatında imtihan, sınav şuurunda olmaları ve bunun sonucunda Rabbimizin huzuruna, gönül huzuru ile evet. Allah'a karşı hukuka riayet etmemiz Rabbimizin bizim üzerimizde hakları var değil mi? İman, ibadet, güzel ahlak. Evet hocam. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz. İnsanlara karşı olan hukukumuzda riayet etmemiz. Bunun sonucunda güzel insan, güzel ahlaklı mümin olma sınavından başarıyla geçersek inşallah kabir hayatı bizim için bir cennet hükmüne dönecektir. Çünkü hı hı. beyan bu şekildedir. Kabir Cennet bahçelerinden bir bahçe ya da e, cehennem çukurlarından bir çukur. Berzah hayatı dediğimiz yani insanların ölümleriyle birlikte başlayan ne zamana kadar ki e, kıyametin vuku'u dediğimiz e, sura üfürülmesi zamanına e, kadar e, kıyametin kutmasıyla birlikte e, asıl ahiret hayatında girilme e, e, başlayacak. E, ve asıl hesap orada eee ama o zamana kadar geçen bu berzah aleminde insanlar dünyada yaptıkları amelilere, davranışlara göre e, orası hoş bir hayat inşallah olacaktır. Biz e, amellerimizi güzel kılarsak, güzel mümin, e, güzel Müslüman, kamil Müslüman olma e, şuuruyla yaşarsak inşallah Müslüman nasıl yaşarsa öyle ölür, öyle haş olur. Orası bizi mevsim kış da olsa o zaman üşütmez. Ama amellerimiz iyi olsun. Amellerimiz kötü olursa, yazda da olsa üşürsünüz. Orası o zaman cennet hükmü olmaktan çıkar. Mevla İnşallah. cennete çevirsin. Amin. Tüm geçmişlerimizin kabirlerini.